Sapık fırkaların itira ettiği üzere, itira ettiği gibi zatıyla her yerde olduğunun aksine Yüce Rabbimizin zatıyla geri ve göğü yarattıktan sonra 6 günde yaratıp yarattıktan sonra arşunun üzerine istiva ettiğini öğrendik. İstiva kelimesini açıkladık. Dedik ki istiva arkadaşlar nedir? İstiva? Olgunlaşma İstiva, i̇stiva tek başına kullanıldığı zaman Olgunlaşma. ne yap? Olgunlaşma. Bir şeyin olması? Olması, kemale ermesi. Tamamlanması dedik. Hatta bununla ilgili ne, ne yaptık? Musa aleyhisselamla ilgili Allahuteala ne diyor? وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ فَكْتَّوَا O ne yaptı? Ergenlik çağına ulaştığında ve ne yaptı? Kemale erdi, yetişti. Yetişince manasından. Yani istava kelimesi, sadece istava, kendisinden sonra bir harfice gelmeden kullanıldığında hangi manaya geliyor dedik? O yorumlaşma, Bununla bizim bir arakamız yok. Ondan sonra bir isteva, bir de mukayyet. Bir edata bağlı olarak kullanılıyor dedik. Nelerle kullanılıyor? Üç çeşit. Bu, bu istevanın üç çeşit kullanılma. Aleyküm selam, ahlakallahülazzebek. Üç şekilde kullanıldığını söyledik. Arapçada isteva kelimesi kendinden sonra mukayyet olarak, kendinden sonra gelen edatlarla beraber kullanıldığında yalın olarak kullanılmadığında yani üç çeşit kullanılma şekli var. Bunlardan bir tanesi neydi tekrar? Tekrar. İsteva. Alev. İsteva ala. Eğer isteva ala ile kullanılırsa hangi manaya gelir? İstevaldi, <gülüyor> <gülüyor> karar kıldı, yerleşti, üzerine çıktı. Suud etti yani üzerine çıktı manalarında kullanılır. Yani isteva ala dendiği zaman bir şey hakkında da mahlukattan bir şey hakkında da isteva, ala kullanıldığında bunun buraya mı yediniz? isteva'nın isteva'nın ala ile kullanıldığında mahluk hakkında kullandığımız zaman ala ile kullandığımızda bir şeyin üstüne çıktığı manasında geldiğini gördük mesela dedik ki desek ki Arapça'da Osman abi çatının üstüne çıktı müteahhit olduğu için bu örneği sana kullanıyorum Nedir, ne diyeceğiz? İsteva Osman Ala Sat Sat Hilbeyt Evin çatısı <gülüyor> Nasıl kullandık arkadaşlar bu ifadeyi? İsteva Ala ile kullandık Peki Arapçada isteva Ala yani Osman abi çatının üstüne çıktı diye zaman bu, bu ifadeyi kullandığımızda Arapçada Bu kullanın. hiç Osman abi O evi ele geçirdi o evin hakimi olduğu manasına gelir mi? Gelmez. gelmez hiçbir zaman gelmez. Buradaki kullanımdaki kastedilen maksat nedir arkadaşlar? Satının üzerinden olması çıkması, yükselmesi. allah Teala başka Kur'an-ı Kerim'de mahlukat hakkında, mahlukattan haber verirken bir şeyin üzerine haber verirken bize birkaç mahlukattan örnek vermişti. Bunlardan kim bize örnekler verebilir? Evet. Aleyhisselam'ın gemisi. gemisi. Ne yaptı? Cudidana. Cudidana ne yaptı? Cidana. Cidana ne yaptı? Yerleşti. Oturdu. Bunu nasıl kullanıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor? Fesleva alel Cudi. Cudi'nin üstüne ne yaptı? Yükselip orada yerleşti, orada kaldı. Başka neyle ilgili kullanıyor İlker? Mahlukatla alakalı. Evet. Bineklerle ilgili vardı Bineklerle alakalı. Evet. Ayet ne? Oraya gelmedi. Evet. Allah size ne yaptı? Davarlar nasip etti, hayvanlar verdi. Ne yaparsanız diye ala zuhurihi. Onların sıtlarında ne alasınız diye Çıkıp yerleşip binesiniz diye. Yani İstevâ alâ ile kullanıldığı zaman Arapçada geldiği manalar ne arkadaşlar? Yükselmek, Üzerine çıkmak Ve Yerleşmek, ele geçirmek yok. Ele geçirmek yok arkadaşlar. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dedik ki arkadaşlar, 7 ayette ne diyor? Arşının istiva ettiğini bize bildiriyor. Buna ezberleyen var bu ayetleri. Evet Ömer. İç tane ezberleyin. Oku bakalım ezberleyin ayetleri. İnne rabdakumullahu lezî halakasse mavâti vel arda fî sitte de eyyâmin fî sitte de eyyâmin thümette vâ ala l'arşî yukşî leylen nehâre yaslubu hadîfâ ve Şamt ve evet. Bu ayette ne diyor Allah taala yeri ve göreyi altı günde yarattı. Sonra arşun üzerine istiva etti. Yani çıktı, üzerine çıktı yerleşti yani. Direkt yerleşti manasını tek başına vermiyoruz. Yani üzerine çıkıp ne yaptı Orada yerleşti Orada bulundu artık. Oradan ayrılmadı manasında. Orada karar kıldı maaleminden. Diğer ayetlerden ezberleyen var mı Ben aynı ayetleri. Başka ömer. El Rahmanu, Al Arshistawa. Ela ben bu ayet ezberleyin. Abdest olurum. Osman abi tavır. Ahmet. Bu ayet. El Rahmanu, Al Arshistawa. Bu kadar. El Rahmanu, Al Arshistawa. Rahmat, Arşın üzerinde ne yaptı arkadaşlar? İstiva ettiği <gülüyor> Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Yedi yerde Allah'ın Yüce Rabbimizin arşının üzerine istiva ettiği Ala her Ala Üzerine çıktı, üzerine istiva ettiği olarak Yedi yerde ne Geçmekte. Geçmekte kullanılmakta Bunun dışında Allah-u Teala'nın yukarılarda olduğunu ifade eden Göklerin üzerinde olduğunu ifade eden Binlerce ne var dedik arkadaşlar? Bil, bil, bil. Nakli yani Kur'an'dan ve Sünnet'ten deliller var bunun dışında fıtri olarak insanın doğuştan Allah'ın fıtratına koyduğu, yaratılışına koyduğu neler var? Deliller var dedik. Bu delillerden bazısını sayarken dedi ki, mesela Allah Teala buyuruyor ki göktekinin üzerinize taş çığdıran bir rüzgar göndermesinden güvende misiniz? Emin misiniz? Buradaki emintum men sema gökteki lafzı bazı şüpheciler tarafından Allah'ın arşının üzerinde olduğunu inkar edenler tarafından kullanılarak çünkü onlar genelde arkadaşlar konuyla alakalı Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarıyla alakalı veyahut da akide ve tevhidle alakalı her ne kadar açık delil olsa da onları bir kenara bırakıp ne yapıyorlar? böyle karanlıkta odun toplayan insanlar gibi çer çöpü topluyorlar bu manada sabah aydınlandığında günü ağrığında bakıyorlar ki elde sıfır El, işe yarayacak bir odun yok. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de de kendi batıl olan şeylerine Allah'ın zatıyla her yerde olduğunu ispatlamaya çalıştıkları delilleri ararlarken delilleri ararlarken kendilerine bazı ayetleri delil olarak gösteriyorlar. Bazı şüphelere tanılıyorlar. Dedik ki bu şüphelerden bir tanesi de bu. Gökteki Gökteki Diyorlar ki ey sünnetler cemaat olduğunu iddia eden sizler. Ey sahabenin yolunda gittiğini söyleyen sizler. Ey selef olduğunu söyleyen sizler. Hem Allah'ın aşının üzerinde olduğunu söylüyorsunuz. Hem de bu ayetlerde diyor ki allah Teala göster. Bu nasıl bir tezaptır defe ki diyorlar. Buna vereceğimiz cevap nasıl olur arkadaşlar? İki türlü cevap verebiliriz dedik buna. Gökteki kelimesine. İrincisi sema yani gök <gülüyor> evet, Arapçada gök kelimesi, yani sema, yesmu, sumu, sema kelimesi Arapçada, yukarıda, yüksek manalarında kullanılıyor. Zaten semaya da, yani göke de, bundan dolayı nedenmiş denmiş? Gök denmiş, sema denmiş. İlk cevap bu. İkinci cevap ne arkadaşlar? Evet, gök de diye tercüme edeceğimiz, et, ettiğimiz, Türkçe tercüme ettiğimiz gök de, Edatındaki fi edatı Arapça'da aynı zamanda ne, ne manasına gel geliyor? <gülüyor> Üzerinde Ala manasına geliyor. Delil olarak Firavun'un Firavun Kütüklerin <gülüyor> fi cüzu'in nahli Kütüklerin, hurma kütüklerinin içine manasını ifade taşıyabilecek fi edatını kullanıyor. Ama buradaki gökteki, gökteki fi edatı gibi Bu edat burada hangi manaya geliyor arkadaşlar? Bu Ala. Çünkü hiç kimse küçüklerin içine ne olmaz? Atılmaz. bütün üstüne atılır. Bizler arkadaşlar bu derste önemli olarak Rabbimize karşı şunu öğrendik. Dedik ki Yüce Rabbimiz arşının üzerindedir. Rabbimiz insanları arşının üzerinden hükmeder. Ama bununla birlikte ilmiyle ilmi her yerdedir manasında. ilmiyle kuşatır. Onun ilmi herkesi kuşatmıştır. İlminden sıyrılacak, ilminden kaçacak yoktur. Onun basir, basar görmesinden, işitmesinden kaçacak hiçbir şey yoktur. O yüzden bizler secdeye gittiğimiz zaman dahi kulun Allah'a en yakın olduğu yerde Allah bizden ne söylememizi istiyor kendisine? Subhane Rabbiyal A'la Ne demekti A'la? En üste en yüce. Yani a'la kelimesi biz uluv dediğimiz zaman uluv. Üste olma manası. Neyle üstte arkadaşlar allah Teala? Zatıyla üstte. Zatı olarak üstte. Başka? Sıfatlarının kemaliyle. Yani yüce olması. Sıfatları yüce. Bir de neyle yüce üstün? Kahrıyla. Kulları üzerindeki hakimiyetiyle, ile üstte. Bir, bir şeye hükmettiği zaman kun olduğu dediği zaman onu olmakta hemen olu vermekte. Yani bunu insan kendinden de müşahade edebiliyor. Ya yani çok duymuşuzdur. Adam işte yattı, sabah kalktı ki vücudunda bir şey çıktı, hastalık oldu. Nereden geldi? Allah ne yaptı arkadaşlar? Emretti, oldu diye de oldu. Bakıyorsunuz işte hava günlük güneşlik. Yarım saat sonra fırtınalar, yağmurlar. Niye? Çünkü Allah Teala oldayınca hemen her şey olur. Ama bu bu mübarek Rabbimiz, bizleri yaratan Rabbimiz, bizleri dünyaya kendisine ibadet etmek için gönderen Rabbimiz, bizlerden kendisini tanımamız noktasında kendisini bize anlatırken sıfatlarından bir tanesinde ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Arşının üzerine ne yapması? İstiva etmesi. Zaten dünyaya göndermiş olduğu mahlukatta ne yapıyor? Bunu kabul ederek bir şey Allah'tan bir şey istediği zaman, ona karşı bir yönelmek arzusunda bulunduğu zaman kalbinden nere doğru bir yönelik hissediyor? Göre doğru yukarıya doğru Sıkıştığı zaman başına insanoğlu Bakmayın şimdi böyle rahattayken Başına bir musibet gelmemiş Haldeyken Yürüdüğünde yaşadığında böyle krallar gibi Yani başına ama Görüyorsunuz bazen işte Haberlerde denk gelebiliyor falan böyle <gülüyor> Allah kimseye musibet vermesin bu manada Böyle bir musibet yaşayan insan gördüğünüz zaman Onun nasıl böyle e, Kedi gibi dolaştığını Aciz bir yaratık gibi dolaştığını, ellerini göğe açarak, Ya Rab, Ya Rab diye böyle inlediğini bağırdığını ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Burada dahi ne var arkadaşlar? Kulun göğe doğru bir şey var. Allah'ın doğuştan vermiş olduğu bir duygu, his. Böyle içinden ne var? Fıtraten, ellerini açıp şöyle Ya Rab, bana yardım et dediği ne var? Bir hissi var. İşte bu fıtri deliller, allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki şer nakli delilleri bize neyi ispatlıyor arkadaşlar? Yüce Rabbimiz arşının üzerine istiva etmiştir. demek istiva etmiştir. Yani yükselip, yükselip üzerine çıkmıştır. Tam olmuştur. Geçiyor ki gel. Karar kılmıştır. Şimdi Şimdi Yüce Rabbimizin iki tane sıfatının olduğunu söyledik. Birisi olum, Yükseklerde olma sıfatı. Yüce Rabbimiz arkadaşlar Yükseklerdedir. Yani yeri ve göğü yaratmadan önce de ve şimdi de neredeydi? Yükseklerdeydi. Yükseklerdeydi. Ancak yeri ve göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Özel olarak Arş'ını da istiva etti. Bu arşa istiva etmesi nasıl bir sıfatı oldu yüce Rabbimizin? Sehirî bir sıfatı. Biledir ve Arş'ına ne yaptı? İstiva etti. Kitabımızın diğer bölümünde önümüzdeki haftadan sonra arkadaşlar sizler de müşahede edip göreceksiniz, fark edeceksiniz. Şeyhülislam İbn Teymiye, Kur'an'ı delillerden sonra hadislerde gelen delillere değinecek. Hadislerde Yüce Rabbimiz'in, ee, Yüce Rabbimiz'i anlatan, onun vasıflarını, sıfatlarını hinteleyen hadisler gelecek. Mesela bunlardan bir tanesi ne olacak arkadaşlar? Yüce Rabbimiz, her gün, her gece'nin üçte birinde ne yapacak? Üçte birinde, yeryüzünün semasına ne yapacak? İnecek. Yani Yüce Rabbimiz, hep arşın üzerinde olacak, hem de yeryüzünün semasına inecek. Gecenin son üçte birinde, Gecenin son üçte biri. Kebide kulağına isteyen yok mu? Vereyim. yani o mübarek saatte maalesef insanlar ne yapmakta? Uykuyla geçirmek, yatmakta. Halbuki yani kaçırılmayacak bir fırsat zamanı. Rabbimizin vaadi. Bizler biliyoruz ki vaadine en sadık Rabbimizden sadık olan daha kimse yoktur. Şimdi bugün biz size dese ki aramızdan birisi dese ki yarından sizi yemeğe davet ediyorum. Kimse ne yapmaz? Onun vaadinden şüphe duymaz. inanır ona. Değil mi? Tamamdır. Yarınki programı ona göre ayarlar. Evliyse hanımına haber verir. Ben der, yarın yemeğe davetliyim. Oraya gideceğim. Ama iş Allah'ın vaadine gelince, kalpteki imanlar zayıf olunca ne var? O vaade yönelik bir yani şüpheyle yaklaşmak var. Mesela Rabbim ben istiyorsun diyorsun ama veririm vermez vermeziz manasında. Neyin yok Rabbine karşı bir e, kesin güvenilirlerinin yok. Bu neden kaynaklanıyor? Senin tevekkülünün, imanın ağzından kaynaklanıyor. İşte önümüzdeki haftalarda itibaren inşallah kitabın ikinci bölümü olan e, Rabbimizin hadislerde geçen hadislerle fatlarının ispatına ne yapacağız? Geçecek, değineceğiz. Bu konular orada, oralarda da Allah'ın altına istemar etmesi konusu. Orada ne yapacağız arkadaşlar? Gelecek. İbnül Kayyım el-Cevzi'nin de dediği gibi allah Teala'nın arsının üzerinde olduğunu ifade eden deliller bine yaklaşmakta. Bin. Bunlardan bazılarını söyledik. Ne dedik mesela? Güzel kelime, yani zikir ona yükselir. yükselir. Ona yükselir. Demek ki allah Teala bir yerde, bu manada arsının üzerinde ki kelime ona ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yükseliyor. <gülüyor> Aynı şekilde <gülüyor> Allah salih ameli kendisine ne var? Yükseltir. İşte İsa ile alakalı Allah bilekis onu ne yaptı İsa'yı? Katına, katına kendine yükseltti. Aldı dersem belki Türkçe'de Yüksel. almak derdi yükselmek. Aha, Arapça'da yerfa'u <gülüyor> ref etmek. Yani yükseltmek. Kendi katına ne yaptı diyor allah Teala? Yükseltti. Miraç olayı. Ha, miras olayı. Kitabı Efendim indirdi. Kitabı indirdi. indirdi. Kur'an'ı indirdi. Gibi ayetler ve buna benzer hadisler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cariyeye gelip kadın köleye gelip sorması Allah nerede demesi. Onun da pis sema, <gülüyor> yerhamdülillah gökyüzünün üstüne demesi. Açık bir şekilde bize Rabbimizin neyini gösteriyor? Zatıyla arşının üzerinde olduğunu gösteriyor. Daha sonra dersin sonunda ne yaptık biz? Bu Allahu Teala'nın bu sıfatının arşının üzerine istiva etme sıfatının böyle bizim kitaplardan okuyarak, istihat ederek kendi kafamızı göre çıkartmış olduğumuz bir konu olmadığını söyledik. Bilakis bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen sahabenin, tabiinin, esba-ı tabiinin o dinin önderleri olan büyük alimlerin görüşünün olduğunu söyledik. İmam Ebu Hanife'nin de görüşünün bu olduğunu, İmam Şahin'in, İmam Ahmet İbni Amir'in, İmam Malik'in ve diğer alimlerin görüşlerinde bu olduğunu söyledik. Ama daha sonradan dine felsefe sokulunca, Yunan felsefesi sokulunca, Hint felsefesi girince, insanlar her şeyi akıllarıyla idrak etmeye kalkınca ne yaptılar arkadaşlar? Allah-u Teala'nın zatıyla arşın üzerinde olmadığını söyleyip birer ki her yerde olduğunu söyleyeceğiz. Asla bu söz çok delikeli bir söz değil. Her yerde olmak demek haşa Allah'ın kötü yerlerde olmasını da gerektirir. Değil mi? Ama Allah bundan münezzehtir. Allah'ın ilmiyle her yerde veririz. Sonra allah Teala'nın beraberlik, maiyyet sıfatını aldık. Allah dedi kullarıyla iki türlü beraber iki, iki şekilde beraber olur. Birincisi neydi? Özel, özel beraberlik. Özel beraberlik yani allah Teala mesela Ebu Bekir radıyallahu ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında nasıl bir beraberlikteydi? Özel, beraberlik. özel. Yani ne demek özel beraberlik? Destekçisi oldu onların. Onlara ne yaptı? Yardım etti. Ama onun dışında Allah'ın her kulla bir beraberliği var, birlikteliği var. Her kula yakın. Bunu da anlıyoruz? İlmiyle beraber onu duymasıyla, onu görmesiyle beraber. Yoksa Allah zatıyla kulun yanında değil, haşa. Yoksa Allah muhafaza kul tuvalete girdiği zaman tuvalette Allah'ın zatının da tuvalette olması gibi bir mana çıkar. ki Allah bundan kesinlikle ve kesinlikle evet. münezzehtir. Huzur aklımız o zaman arkadaşlar tanıdığımız zaman, bildiğimiz zaman ibadetlerimizin farklılaşacağını göreceğiz. Sürekli bunu her defa vurguluyoruz. Buradaki Rabbimizi yani tanıyıp öğrenmemiz sadece bu konuda yanlış olanlara bir cevap niteliğinde değil. Onların yanlış olduğunu yüzlerinden vurma niteliğinde değil. Bilakis öncelik gayemiz, Rabbimizi kendisinin bize tanıttığı şekilde tanıyıp ibadetlerimizde ne yapmak? Ona karşı ibadetlerimizde onu daha iyi tanıyıp daha çok su almak, Rabbimiz'in bizden istediği şeyi, yani imanı gerçekleştirmek. Yani bu imanın kendisi. Yani Allah arsının üzerine istiva etti derken, Allah kendisi arsının üzerine istiva ettiğini haber verirken birisi kalkıp hayır Allah her yerde dediğinde bu ayete iman etmiş olur mu? Allah inkar etmiş olur bu ayete. Öyle değil mi? Peygamberi cariyeye sorduğunda Allah nerede dediğinde cariye ona arsının üzerinde semanın üzerinde dediğinde temanın üzerinde dediğinde kalkıp ondan sonra gelen bir hayır Allah her yerde de dese peygamber aleyhissalatu vesselamın bu etmiş olur mu? Olmaz. Onun için imanı ne olmaz? Sayı olmaz mı insanın bu manada? İmanını düzeltmesi lazım bu kişinin. Nasıl düzeltecek? Öncelikle imana nereden başlanır? Ahirete imandan, Peygamber imandan başlanmaz. Önce la ilahe illallah'ın ilk kısmı olan kelime-i ilk kısmı olan Allah'a iman. O da nasıl gerçekleştirilecek arkadaşlar? Önce Rabbini tanıyacaksın, Allah'ını tanıyacaksın. Hangi isimler, hangi sıfatlarla sana kendini tanıtmış? Sen böyle bir toz bulutu gibi, yani soyut, hiçbir vasfı sıfatı olmayan, her yerde ama hiçbir yerde, mekandan münezzehtir gibi ifadeler kullanarak, sanki yok olan bir şeyden bahsediyormuş gibi hissettiğin, bir Allah'a inanıyorsan, sen Allah'ın senden istemiş olduğu imanı yapmamış olursun? Gerçekleştirmemiş olursun. Ondan sonra imanın, Allah imanın neyini gerçekleştireceksin? Yalnızca O'na ibadet etme. İbadetlerini yalnızca O'na sunma. İbadetlerini yalnızca O'nun için yapma. Bunu da gerçekleştirirsen, imanın ne oldu zaten? Gerçekleşmiş olacak. Allah'ın senden istemiş olduğun imanı gerçekleştireceksin. Ama öbür türlü, sadece Allah bizi yaratmıştır diyerek, imanın bu olduğuna inanırsan, sen Allah'ın senden istemiş olduğu imanını atmıyorsun, Gerçekleştiriyorsun. Çünkü herkes Allah'ın yaratıcı olduğuna, Allah'ın var olduğuna ne yapmakta? inanmakta. Mekkeli müşriklere ayette demiştik. Mekkeli müşriklere sorsan, yeri göğü kim yarattı? Ne derler? Allah derler. Yani Mekkeli müşrikler dahi yeri göğü yaratanın kim olduğunu biliyorlar. Allah olduğunu diyor. İşte bugünkü dersimiz arkadaşlar, Rüce Rabbimiz'in sıfatlarından, zati sıfatlarından bir diğer sıfatı kelam sıfatı. Yani kelam ne demek? Rabbimizin konuşması. Rabbimiz kendine layık bir şekliyle nasıl olduğunu bilmediğimiz çünkü Rabbimiz bizimle direkt ne yapmadı? Konuşmadı. Ama kendisinin konuştuğunu bize ne yaptı Kur'an-ı Kerim'de? Bildirdi, haber verdi. Hatta peygamberlerinden Adem, Musa ve Muhammed bu üç peygamberle sallallahu aleyhim ve sellem bu üç peygamberle ne yaptığını söylüyor Allah belirlerde, nakillerde konuştuğunu söylüyor. Bizler Yüce Rabbimiz'in bizimle konuşmadığı için onun ne sesini duyduk? Öyle mi? Ama bize haber verdiğine göre onun konuşmasına iman ediyoruz. Onun konuşma sıfatı zati sıfatıdır. Yani onun zatı var. Onun bir zatı var. O zatının da bazı neleri var? Sıfatları var. Dedik ki yani yani sen şimdi ona bir sıfat ispat etmezsen, Allah'ın kendi için ispat ettiği sıfatları ispat etmezsen, senin aklında aslında çok da bir var olan bir şey Bilmiyorum. belirmez. Yani dediğim gibi, yani sen Allah dediğin zaman aklına bir şey gelmez bu manada. Yani. Ama işiten, gören, arşının üzerinde olan, öfkelenen, razı olan, seven, hoşlanan, rahmet eden bu sıfatları çoğalttıkça, Rabbinin özelliklerini, sıfatlarını tanıdıkça Rabbinin atmış oluyorsun? Daha çok tanımış oluyorsun. Ondan korku daha çok artmış oluyor. Ona karşı arzun, umudun daha çok artmış büyümüş oluyor. Ama öbür türlü yani boş bir zat. İşte bu zatın sahip olduğu sıfatlardan bir tanesi de dedi ki zati sıfatlar. Neler dolanan zati sıfatlar? İlim. Hayat. Kudret gibi. Aynen. Zatının her zaman sahip olduğu sıfatları. Yani zatı her zaman o sıfatlara sahip. sahip. Bir de Allah'tan allah Teala'nın fiili sıfatları vardı. Fiili. Yani Allah o fiili sıfatları ne yapıyor? Dilediği zaman yapıyor. yapıyor. Ne gibi mesela Allah'ın? Gazap, gazap etmesi, etmesi, gazap etmesi evet. öfkelenmesi, sevmesi, razı olması. Şimdi konuşması arkadaşlar asıl itibariyle konuşma sıfatı olarak zatî bir sıfat. Yani o zatın, Rabbimizin zatının Sahip olduğu sıfatlardan bir tanesi de en Yüce Rabbimiz konuşur. Güzel Rabbimiz konuşur. Ama bu konuşmayı arkadaşlar, bu konuşmayı, meleklerle konuştuğu zaman ayrı bir zamanda, meleklere ne diyor? Ey melekler, اِنِّي جَاِلُمْ فِي الْعَرْضِ halife, Ben yeryüzünde bir halife ne yapıyorum? Yaratıyorum. Ondan sonra meleklerle konuştuktan sonra, Musa ile, şey Ademden Havaya ne diyor? Bu ağaca ben size yaklaşmayın demedim. Onlarla konuşuyor, bakın. Meleklerle konuşma vaktiyle Ademle Havva ile vakti aynı mı? Ehl-i Sünnet de böyle değil. Ama Maturidi ve de göre aynı. Yani Allah ezelden konuştu diyor onlar. Yani Allah'ın fiili sıfatlarını onlar ne arkadaşlar? İnkar ediyor. Ondan sonra Allah Teala Musa'ya konuşmuş. Musa'ya selamı yaklaştırdık ve onunla konuştuk diyor. Tamam. Musa ya sesleniyor. Ya Musa. İsa ya sesleniyor. Ya İsa. <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyor. Bunların her birinin vakti, konuşma zamanını aynı mı? Değil. O zaman bu neyin delili? Kelam sıfatı, Rabbimizin konuşma sıfatı. Evet, ezelden Rabbimiz o sıfata sahip. Ezelden beri zatı o sıfata sahip. Ve aynı zamanda bu kelam sıfatı dilediği zaman konuştuğu bir fiili konuştuğu bir sıfatı. Dilediği zaman ne yapıyor Rabbimiz? Konuşuyor ve konuşmaya da devam edelim. Ancak arkadaşlar, bidat ehli olan sapık fıkhalar, cehmiler, mutezileler Allah-u Teala'nın birçok sıfatlarını inkar ettikleri gibi bu sıfatı ne yapıyor? İnkar ediyorlar. Biz anlatmıştık size. Cehmi olan insanlar ne inanıyorlar? Hangi sıfata inanıyorlar? Rabbimizin sadece mevcut. Mevcut. Var. Var diyorlar, duyuyorlar. Yani duyar mı? Duymaz. İşitir, işitir, bu manada sıfatlar olarak yani. Mutezileler de Üç beş tane sıfatı ispat ediyorlar. Bir yerlerin Hep ne Bunlar da peki bunlar nedir diye zaman bunlar diyorlar Allah'ın yarattığı nasıl ağacı yaratmış Allah, kuşu yaratmış, ateşi yaratmış. Bu sıfatlar da Allah'ın yarattığı biz şeyler diyorlar. Yani duymak, konuşmak bunlar böyle ayrı bir nedir? Yaratık. Onun için zaten hani bazen okumuşsunuzdur veya duymuşsunuzdur. Kur'an mahluk mudur değil midir? Size garip gelmiştir. Bu ne demek acaba? Değil mi? Ehl-i Sünnet alimlerinden İmam Ahmed bin i Hamel zamanında ortaya çıkmış. Halife Me'mun, Emevi halifelerinden Halife Me'mun'un insanları bununla imtihan ettiği, insanları Kur'an mahluktur demeye zorladığı bir dönem yaşanmış. Alimler çok işkenceler çekmiş. Yani insanlara Allah'ın konuşma sıfatı olan kelamını inkar etmeyi şey yapıyorlar, mecbur bakıyorlar. Ahmet İbn Ambel okumuşsunuzdur tarihte. Bunu ne yapmıyor? Nazı olmuyor. İşkenceler görüyor. Kırbaçlar yiyor. Onun dışında bir alim daha var. Muhammed bin Nuh. O da aynı şekilde işkencelere maruz kalıyor. İşkencelerde ölüyor. Ahmet İbn Ambel e, yıllarca hapishanelerde e, bırakılıyor. Ta ki Emevi halifelerinden başka bir halife gelene kadar o geldikten sonra bu fikrin, bu görüşün yanlış olduğunu, bu felsefenin satık olduğunu kabul ederek bu zulmü, işkenceyi ortadan kaldırıyor. Bizler inanıyoruz ki Rabbimizin kelamı mahluk değildir. Ne kelam mahluk değildir? Yani Rabbimizin bir sıfatı, o sıfatıdır. Zatının sıfatıdır o. Ama onlar mahluk diyenler diyor? hayır. O bir sıfat değildir. Allah gerçekten konuşmaz. Bir o Allah'ın yarattığı bir, bir şeydir diyorlar. Peki maturidi ve eşariler nasıl inanıyor Allah'ın kelamına arkadaşlar? Deminden söyledik, dedik ki onlar diyorlar ki ezelden Allah bir kelam sıfatına nedir? Sahiptir. Ancak Allah'ın fiili olarak bir kelam sıfatı dilediği zaman konuşması yoktur. Allah ezelden ne yapmıştır diyorlar? Konuşmuştur. Peki sadece ehli sünnete muhalefet ettikleri ters düştükleri konu bu mu? Hayır. Başka bir konu daha var. Ne arkadaşlar? Ehlüsvet vel cemaat. Neye inanıyor? Rabbimiz konuşmasının neyi vardır? <gülüyor> sesi vardır. <gülüyor> Rabbimiz konuştuğu zaman duyulan bir sesi vardır. Sesleniyor. Ya Musa! Ey Musa! diyor. Sadece Mus Musa'nın duyduğu o sesi. Yani sonuçta Musa aleyhisselam bir ne duyuyor? <gülüyor> Ses, duyuyor. <gülüyor> Ses duyuyor. Aynı şekilde hadisler var. Hadisler var. Allah diyor sesiyle ne yapacak? Seslenecek. Sesiyle ne yapacak? Seslenerek konuşacak. Yine Konuşmasıyla alakalı, kıyamet dininde Allah diyor herkesten tek tek tercümansız olarak konuşacak. Çekecek kenara. Bu manada. Hatta kul rivayette Bunu yaptım, mı yaptım, bunu yaptım, mı yaptım, hep ne yapacak? Kabul edecek. Her şeyi yaptım. Çünkü inkar edecek bir şey yok. Rabbine huzurumuzun kimden saklıyoruz. Bütün her şey önünde. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Kul perişan. Allah aracısız konuşuyor. Ondan sonra günahlar önüne gelmiş. Allah sana diyor ki, ben diyor bu günahlarını sana dünyada örttüm, sakladım. Kimse bunu bilmedi. Burada da ahirette ne yapıyorum? Saklıyorum, örtüyorum diyerek kuluna yapmış oluyor, kurtuluyor. o hangi kul? Allah'ın tevhidini gerçekleştiren, onun ona ubudiyetini, <gülüyor> hakkını veren, onu kendisine tanıttığı şekliyle tanıyan, kabul eden. Ya bu çok önemli. İşte Rabbimiz'in arkadaşlar, kelam sıfatının bir özelliği de nedir? Ses. Şimdi biz ehlisinin ses, Allah'ın kelamının sesi vardır dediğimiz zaman ne diyor onlar? Ya demek ki o zaman ses diyorsan, ses telleri, dil, hatta diş, gırtlat, boğaz diyerek bizi ne yapmaya çalışıyorlar? Temsil, temsile, teşbih zorlamaya çalışıyorlar. Yani biz sanki Rabbimizi Rabbimiz hakkında bazı sıfatlar ispat ederken akli olarak konuştuğumuz Hayır bizler isim sıfatlar konusunda Kur'an ve sünnetin çizdiği çerçevede dışarı ne yapmayız? Çıkmayız. Çıkmayız. Kur'an'ın ispat ettiğini ispat eder. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat eder. Onların hakkında bir şey söylemediği konuları ne yapmayız? Sırırız. Ama alimler ne yapmışlar arkadaşlar? Bunlara cevap niteliğinde cevaplar vermişler. Demişler ki kardeşim yani Sesi var dediğimiz zaman Rabbimizin konuşmasının sesi var dediğimiz zaman Siz nereden çıkartıyorsunuz da Ses tellerinin olmasının gerektiğini Gırtlağın, boğazın olmasının gerektiğini Mesela Ne bu? Ses, ses telli var mı? Yok, gırtlak var mı? Yok, ağız var mı? Yok, yani illa ses olması için Bunlar gerekli mi? Değil Onlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Bütün derslerde söylediğimiz gibi Allah'ın iki eli var dediğimiz zaman akıllara ne geliyor? Direkt insandaki el. Allah konuşur dediğimiz zaman direkt insanın konuşması, ağzı, seslenmeleri geliyor. Biz ilk başta ki, ne olmadı arkadaşlar? Leyse kemislihi şey. Leyse kemislihi şeyh. Ne demek leyse kemislihi Onun bir benzeri yoktur, bitti. Bunu kabul eden bir insan Allah hakkında, Allah'ın kendisi için ispat ettiği sıfatları ispat ederken, hiçbir zaman benzetmeyi yapmaz? Düşmez. Çünkü sen baştan diyorsun ki onun bir benzeri yoktur. Şimdi Allah'ın konuşmasının sesi var dediğimiz var. Eğer bir insanın aklına böyle bir benzetme geliyorsa demek ki o insanın aklına ne var? Teşbih var. Benzetme var. O le ise şey onun bir benzeri yoktur. Ayetini ne yapamamış? İterrak edip anlayıp iman etmemiş ki aklına ne geliyor arkadaşlar? Teşbih geliyor. Son demiştik demişti ki bir yerden hatırlarsan tekrar bana bundan Zihinde bulunan kelimelerin manaları yoktur aslında. Zihinde bulunan kelimelerin manası mesela örnek el. El kelimesinin bir manası var mı zihinde olarak? Yok. Ne zaman bu el kelimesi bir mana kazanıyor arkadaşlar? İzafetli. Zihinden çıkıp, çıkıp bir şey izafe edilince. İnsanın eli, kedinin eli, devenin eli, şeyin eli, Allah'ın eli. Hepsi birbirinden farklı mana kazanıyor. Ama <gülüyor> nasıl olarak, keyfiyet olarak biz bunu ne yapıyoruz kesinlikle? Sıfat evet. biz bize bildirmediği için bilmiyoruz. Evet. Allah'ın bu sıfatlarındaki ve isimlerindeki bu bazı ortak noktalar var. Ortak nokta ne arkadaşlar? El konusunda. Ortak nokta ne? Evet. Ortak payda isim. El. Onunkine de el denmiş. İnsanınkine de el denmiş. Ama izafe dedikten sonra, insanın eli dedikten sonra artık ayrı bir ne olmuş? Aynen. Mana kazanmış. Kedinin eli dedikten sonra ayrı bir mana kazanmış. Aynı şekilde yüz. İnsanın yüzü ailenir. Mana var. Ama ortak payda ne? Ona da yüzleniyor. Buna da yüzleniyor. yüzleniyor. Anladık mı arkadaşlar? İşte Rabbimizin kelamı, konuşması nedir arkadaşlar? Hakikidir. Gerçekten konuşmuştur. ezelden konuşmuştur. Ve bunu fiili sıfat olarak dilediği zaman da Rabbimiz ne var? Konuşur. Dilediği şekilde konuşur. O konuşmasının sesi vardır. Yani duyulur. Sesiyle hitap eder bu manada. Ve konuşması nedir arkadaşlar? Neyden oluşur? Harften oluşur. Harflerden çünkü Allah diyor ya Musa diyor. Bu nedir? Harf. Değil mi? O yüzden Rabbimiz sesle konuşur, harfle konuşur. Ehli sünnetin itikat ettiği inanış budur. Bunda hiçbir benzetme, diğer sıfatlarda benzetme olmadığı gibi bir benzetme yoktur. O yüzden bizler Rabbimizin gerçek manada konuştuğuna ne yaparız? İman ederiz. Konuştuğuna ve dilediği zaman Konuşurlar, konuşacağına şunu dersek eksik olmuş olur yani Rabbimiz konuşmuştur ve bitmiştir ezelde mahsur diyor diyor evet. Rabbimiz evet zati sıfatı olarak konuştu bu sıfata sahip ama bunun fiili olarak da her zaman dilediği zaman bunu ne yapıyor konuşuyor şimdi hemen okuyalım Allah Teala diyor ki ve men astaku minallahi konuşma bakımından daha doğru kim olabilir Allah'tan söz bakımından Doğru sözlü olma bakımından Allah'tan daha kim doğru sözlü olabilir? allah Teala burada kendine ne ispat ediyor arkadaşlar? Söz. Konuşma. Yani allah para Teala ne yapar? Konuşur. Ve men astakum minallahi kile Bu da aynı manada. Kavil. <gülüyor> Söyleme bakımından Allah'tan başka doğru sözü kim ne alabilir? Söyle bilir. Yine delilde Şeyh Hulusi'nin getirdiği İz kalallahu ya İsa bin Meryem Maide Suresi 116'da diyor ki Allah-u İsa bin Meryem'e Ey Meryem'in oğlu İsa sen mi söyledin diyor bu insanlara annemi ve beni Allah'ın dışında ilah edinin diye. Yani Allah sana İsa Aleyhisselam'a soruyor. Bu şey. O da ne diyor İsa Aleyhisselam? Haşa diyor. Ben bunu ne yapamam? Söyleyemem. Sen benim nefsimdekini biliyorsun. Ben sendekini ne sen Senin nefsimdekini bilemiyorum. Bak, İsa Aleyhisselam Allah'a ne ispat etti mesela? Bu bir nefis. Sen benim nefsimdekini biliyorsun, ben senin nefsindeki. Ama İsa Aleyhisselam'ın nefsiyle Allah'ın nefsi aynı şeyler mi? Değil. Onun için farklı. Ama Allah'ın nefsi var mı bu manada? Elbette var. Buradır şahit bölümü. Allah var ne diyor? yahisa ya İsa. Allah ey İsa dediğinde. Veya ey İsa diyeceği gün. kim toplayacak. Sen mi dedin bu Hıristiyanlara? Beni ve annemi ilah edin. Orada bir daha Hıristiyanlara ne yapacak? Hüsret ikamet edecek. Hristiyanlar görecek ki İsa aleyhisselam da böyle bir şey demiyor. E biz nereden düştük bu yola? Nasıl geldik bu şeye? Çünkü atalarımızın yolunu uyduk, babalarımızın yolunu uyduk, ödelerimizin yolunu uyduk. Araştırmadık bu mananı. Sonra diyor ki Allah-u Teala وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ve, ve adla Rabbinin Sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlandı, eksiksizdir. Rabbinin sözleri adalet bakımından ve doğruluk <gülüyor> bakımından tamamlandı. Rabbinizin sözleri arkadaşlar adildir. <gülüyor> Neredeki sözleri adildir? Sözü, yani adil adalet neye, neyle adalet neye ular? <gülüyor> Hükümlere Allah'ın emrettiği hükümlerde. Allah adil, zulüm yok. Allah emrettiyse. Beş vakit namaz kılacaksın. Bunda bir zulüm var mı arkadaşlar? Şimdi insanlar bunu zulüm olarak görebilir. Ya sabahın saati 6'yı... Işte bugün işte 7'de kılıyoruz yani sabah namazdan. yedi 10 kadar camiye. Bir de işte yani bir de camiye gidiyorsun hocam. Ya yatakta sıcak yataktan kalkıp, saat kurup, bu soğukta, bu kış günü memlekette... Ya ne diyor? Bizim Rabbimizin emrettiği her şey sözü nedir? Hükümleri adildir. Ondan kullar için bir zulüm... Yokluğunu belki ne olarak görse bile, huzurlu olarak görsene bile, hüsmetini bu manada. Ama Allah senin neyin istiyor arkadaşlar, Peki arkadaşlar, Rabbimizin sözü doğrudur. Hangi konularda doğrudur? Yani bak, bu doğruluk neyin vasıtı, neyin özelliği? Vermiş olduğu haberlerde, vermiş olduğu vaatlerde nedir Allah'tan? Sadıktır. Hiçbir zaman ona ne yapmaz? Muhalefet evet. etme. Beş vakit namaz keffaret diyor günah vera. Bunu vaat ettikten inşallah nedir o? Keffaret Sonra burada ne var arkadaşlar? Rabbimizin diyor kelimeleri. Kelimeleri. Yani Rabbimizin konuştuğu neler var arkadaşlar? Kelimeler var. Sonra diyor ki Allah'ın Allah'ın Allah'ın Musa teklime. Allah Musa ile gerçekten ne yaptı? Konuştu. Allah Musa ile ne yaptı? Konuştu. Hani bu dersin akide dersinin başında bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Bir tanesi geliyor. Ünlü bir hocaya. Kur'an okuyan Kari'ye. Diyor ki şu ayeti şu ayeti Allah Musa ile konuştu değil de Musa Allah ile konuştu diye değiştir diyor. Ya yani Bu ayet Arapça şöyle. Ve kellemallahu Musa teklime kellemallahu Musa teklime. O diyor ki bunu şöyle oku. Kellem Allah'e Musa teklime yani Musa Allah'la konuştu de diyor O da diyor, ki, hadi bunu böyle okuduğumuzu varsayalım. <gülüyor> Musa Allah'la konuştu şeyini böyle okuduğumuzu varsayalım. Peki diyor, şu ayeti ne yapacaksın diyor. Hemen şu ayet söylüyor. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip ve Rabb'i de onunla konuştuğunda bu ayeti çarpıtamasın. Yani hadi o ayeti harekeleri değiştirdin tahrif ettin, bozdun, dedin ki Allah, Musa Allah'la konuştu. E peki bu ayet Musa tayin ettiğimiz, belirttiğimiz vakitte geldiğinde ve Rabbi onunla konuştuğunda bunu tahrif etme şansı var mı adamın? Yok. Yani düşünebiliyor musunuz? insanlar arkadaşlar, insanlar hangi seviyeye ne yapmışlar? Gelmişler. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde konuştu deme sıfatını dahi inkar etmek için Kur'an'ı dahi Tahlif etme, elleriyle bozma evet. ya, ya sen uğraşmışlar? Diğer bir ayette diyor ki, Velen Maja Musa limi katine kellem hurabu, <gülüyor> ne okuduk? Min hummen Allah, Akarasül esinde 253. ayette diyor ki Allah'a, Rasullerden bazıları yani vardı ki, Allah onlarla ne yaptı? Konuştu. Yapmış bir şeyi söylüyorlar. Sonra diğeri ayette arkadaşlar, Vana dina'u min danab'tur elayman ve qarabna'u najiya. Dağı'nın yanından muaşetlendik. Ya Ve ona yakından özel bir şekilde onunla ne yaptık diyor Allah bana? Konuştuk. Yani Allah Teala konuştuk diyor. Hala kalkıp diyorlar ki yani Allah Teala'nın konuşamam bu manada. Yarattığı ayrı bir şeydir. Manasında. Diyor ki var izna Rabbuka Musa Şu arazu ki Rabb'in hani Musa'ya zalim kavme git diyerek seslendiğinde de Seslendiğini gördün mü? Seslendi. Nida etti. Yani Rabbimiz ne yapıyor? Nida ediyor, sesleniyor. Ya Musa diyerek. وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا Allah nida etti. Kime? O ikisine. Kim o ikisi? Adem ve Havva'ya. Neydi onlara? أَلَمْ kuma Ben sizi yasaklamamış mıydım? Antil الْكُمَا شَجَرَ O ağaçtan. Yani o ağacı ben sizi yasaklamamış mıydım? Diye direkt bu Adem'le Havva'ya ne yapıyor Allah bana? sesleniyor. Onlarla konuşuyor. Yine Kasas suresinde, kıyamet gününde Allah s.a. seslenecek. Kullara diyecek ki Mürsellere, rasullere ne icabet ettiniz? Ne cevap verdiniz? وَيَوْمَ yunadihim, Onlara nida eder فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ Der ki O gün onları çağırıp buyuracak ki Allah s.a. Peygamberlere ne cevap verdiniz? Yani bu soru sorulacak herkese. Peygamberlere ne cevap verdiniz? Her Akiteden başlayacak sorular. Pe Allah, peygamberin sana Allah'ın arşın üzerinde olmaya davet etti. Sen ne cevap verdin? Peygamberin sana Allah'a yalnızca, Allah'a kulluk etmeye çağırdı. Sen ne cevap verdin? Nasıl kabul ettin mi icabet ettin mi? Peygamberin sana namaz kıldaydı, buna icabet ettin mi? Peygamberin sana bazı emirlerde bulundu, bunları yaptın mı diye. Tek tek bunların hesabını olacak? Görülecek. Nasıl gördük? Deminler beri ki hadiste aleyhissalatü vesselam diyor. Sizlerden her biriyle Rabbi tercümanlı olarak konuşacak. Baş başa kalacak Tercümanlı Tercümansız olarak. Şunu arkadaşlar, mahlukatın sayısını, şimdi belki bazıları diyor ya bize sıra mı gelir? Yani, değil mi? Böyle bir eksik Efendim. düşünceye kapılabilir insan. Çünkü dünyada gördüğü şey bu. Şimdi bugün yani işte devlet bir e, ceza çıkarsa dersin ya bize gelene kadar. Çünkü çok insan var yani. Ama Yüce Rabbimiz dedik ki, yani öyle üstün, öyle kemal, mükemmel, eksiksiz, vasıflara, sıfatlara sahip ki, aynı anda herkesi, aynı anda hesaba çekmeye, aynı anda herkesle bir olmaya, beraber olmaya, tercümansız olarak konuşmaya, kadir. Bu kadar büyük, bu kadar mükemmel, eksiksiz, kusursuz, vasıf ve sıfatlara sahip. İşte musunuz? Yani onun için insan bunu gördükçe, insan bunu kabul ettikçe, Rabbini bu şekilde... Tefekkür ettikçe, Rabbini sıfatlarıyla bu şekilde andıkça, umudiyetinin daha da yükseldiğini, imanının arttığını görür. Rabbi huzurunda, Rabbine karşı e, her zaman e, kendini çekip düzen verir. Gide kalkar, ağlar, gözyaşı döker. Yani ibadetlerine tıkır, sarılır. Sonra delillerle devam ediyoruz. Buradaki delillerde de Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair ne var? Deliller var. Yani Kur'an'da Allah'ın neydir arkadaşlar? Kelamıdır. Şeyh Hulusi'nin burada ne yaptı? Allah'ın genel olarak konuşmasını ispat etti. Allah konuşur. Dediğimiz gibi neyle konuşur? Sesiyle ve harfle konuşur. Duyum. Sonra özel olarak neye geldi? Kur'an'a geldi. Çünkü Kur'an'da Allah'ın neydir bir? Kelamıdır. Kelamıdır. Yani Allah'ın bir? Konuşmasıdır. Konuşmasıdır. konuşmasıdır. Sıfatıdır. Konuşmasıdır. Sıfatıdır. Allah-u Teala'nın bir sıfattır. Onun Peygamberimiz Allah Teala'nın bu ne yapmış bazen? Dualarında ne yapmış? Sığınmış. Herkesin dua ne diyor? Eûzu bi kelimâti l min şerri mâ halâk. Bunu insan okursa kendini ne yapar? Yılandan, ahiret'ten zarar verecek her şeyden korur. Herkes o oh, hoşgörmüşsün. Bu duada ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Yarattıkları <gülüyor> şeylerin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerinde yani sıfatına ne yaparım? Sığınırım. Caizdir. Yani Allah'ın sıfatına ne yapmak? Sığınmaz. Peygamberimiz Hasan ve Hüseyin ne yapıyor? Her türlü gözden, haser eden ve yapmış oldukları şey, şeylerin serrinden neye sığınırtıyor? Allah'ın eksiksiz, noktansız neylerine? Sığınırım. Arkadaşlar bu duayı izleleyin. Oğuzlu kelime min min şeytanin Bu dua okursanız tabi çocuğunuzu korur. Bazen yaşıyorsunuz, çocuğunuz oluyor, çocuğunuz olanlar parkta bir birisi birisini okuyor böyle? Paat, çocuk düşüyor. Yukarıdan atlayın, çocuğu çıkardın, oku. Bu dua bize bir arkadaşlar, kalkanlar, zırttır. Ne yaptın sen? Çocuğunu neye sığındırdın? Rabbinin konuşma sıfatına sığındırdın. Yani Rabbinin bir sıfatı da kendisi zaten o manada. Zatına nedir? O sıfatı Rabbinin konuşma sıfatı zaten neyi gösteriyor? Zatını gösteriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onun bu kelimelerine sığındığı için eksiksiz, noksansız kelimelerine sığındığı için Allah'ın sıfatlarına da sığınılmak nedir arkadaşlar? Yani. daha iyi Bu şekilde bunu bir söyleyelim. Şimdi diyor ki belirle, Tevbe Suresi Müşriklerden bir tanesi sana gelip güven, eman isterlerse savaşmak istemiyor. Korkmuş sana sığınmak istiyor. Diyor ki allah Teala ne yapıyor onu? Fe ona eman ver. Yani onu al yanına. Niye? Amaç ne? Hatta yetmeğe kelam Allah. Ta ki o müşrik ne yapsın? Allah'ın neyini duysun? işitin Kelamını işitsin. Yani neyi? Kur'an'ın şittir. Hedef yani o da ne yapsın onun duysun. Burada ne yaptı? Allah Kur'an'ı ı Kerim'i indirdi. Ayetleri ne olarak niteledi? Kendisinin sözü, kelamı. Kelam da nedir arkadaşlar? Sesten usul ve Fati'l usul. Yani <gülüyor> bir insanın bir insanın sessiz eee e, kelam düşünmesi nedir arkadaşlar? Anlamsızdır, böyle bir şey. Düşünülmez yani. Sonra diyor ki, Allah talan. Halbuki onların bir, onlardan bir taife, onlardan bir topluluk vardı ki Allah'ın kelamına dinlerlerdi. Yahudilerden bahsediyor. Ve onu anladıktan sonra dinlerler, anlarlar bile bile onu tahrif ederlerdi. Kalkıyor, başlıyor, tahrif etmeye. İşte dedik ya bu mete kendini ispe eden insanlar daha çıkmış, gidiyor kari okuyana diyor ki, Allah Musa ile değiştir. Musa Allah'la. Allah bunu ne yaptı? Allah'ın kelamını dedi. Demek ki Kur'an ne? Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki sizler asla peşimizden gelemezsiniz. Hayber savaşında arkadaşlar Müslümanlar galip gelince Bedeviler, çöl adamları tam iman etmiş olmayanlar görünce ganimeti biz de gelelim diyorlar. Peşimizden gelelim. Amaçları başka. Hem ganimet hem Allah'ın kelamını değiştirmek, tahrif etmek. Diyor ki ayette Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. Ondan. De ki asla peşimizden Gelemezsiniz Allah daha önceden Böyle buyurmuştur Allah daha önceden böyle buyur, gelmediniz emretti. sizin amacınız Allah'ın Kelamını değiştirmek bunu da Allah yaptı kendine Bir kelam Çünkü Rabbinin kitabından Sana vahyolunlarını oku Onun sözlerini değiştirebilecek Yoktur <gülüyor> Rabbinin sana vahyolunlarını oku Rabbin sana ne yaptı Allah. Vahyetti ve onun sözünü değiştirecek yoktur, kelamını değiştirecek yoktur. İnsanlar istediği kadar ne yaptınlar? bu aslında özellikle Kur'an-ı Kerim için bu vaat vardır. Hatta anlatırlar. Avrupalı İslam düşmanları, Avrupalı oryantalikler, 1900 yılların başlarında, 1900 yılların başlarında Kur'an basıyorlar, İslam alemine gönderiyorlar. Gemilerle, konteynerlerle, limanlara. İçinde tahlifat değiştiriyorlar. Çünkü normal arkadaşlar yani bugün duvara yazdığın, boyayla yazdığın yazı bile seneler sonra bakıyorsun ki yağmur yağıyor, bir şey oluyor, değişiyor. Siviniyor. Tahlifata uğruyor. Düşünün 1400 sene olmuş Kur'an'ın indiği. İnsanlar onu kasada, demir, çelik kasalarda beton, arma binaların içine koyup nöbet bekleyerek saklamamışlar. Değil mi? Kalplerinde Beyinlerinde, hafızalarında saklamışlar. Belli bir çakalık. Elleriyle yazmışlar, kitaplarda saklamışlar. Ama en önemli şeyi teşkil eden, koruma ee, şeyini teşkil eden, ezberlemek. Çünkü insanlar yazarken hata edebilirler. Ama ezber, sabit. O adam geliyor, hatta diyorlar ki, taşınırken Kur'anların, şeylerden böyle gelirken, düşüyor, patlıyor şey, bir tanesi, yere düşüyor. O arada işte taşıyanlar, işçiler amele Mısırlı. Ki Mısır'da yani herkes Kuran'ı hep bilir gibi bir şey. Küçük yaştan ediyorlar. Açılıyor Kuran. Tam önüne geliyor bir ayet. Ne yapmışlar ayeti? Aynen. tahrif etmişler. Değiştirmişler yani. Ne yapıyorlar? Ümitin içine sokmaya çalışıyorlar. Sonra bakıyorsunuz şey yapıyorlar ki anlıyorlar ki bu bir oyun. Hemen Kuran'ı kendilerine ne yapıyorlar? Aynen. Gönderiyorlar, yapıyorlar, Bu manada telef ediyorlar. Yani Allah Teala'nın şu vaadi biz bu zikri indirdik Kur'an indirdik ve biz onu ne, yap ne yapacağız? Koruyacağız. onu koruyucular bizleriz. Vadi haktır. Kıyamete kadar bakın arkadaşlar insanlar yani ezberliyorlar bunu. Küçük yaştan itibaren ezberliyor, okuyorlar. Çünkü Allah'ın kelamı mübarektir. Evet mübarek. Ne rekip de hayrı bol. Her yönden hayrı bol. Bir harfine arkadaşlar 10 sevap var bir harfine. Diyorsun ki elif lam mim. Dedin kaç yapalım? 30 tane cevap alın direkt. İşte yani bu yani Yüce Rabbimizin kelam sıfatını okuyoruz görüyoruz ya. Bizde ortaya çıkması gereken, bizde tezahür etmesi gereken şey ne arkadaşlar burada? Yani biz burada bunu öğrendik. Rabbimiz konuşuruz sesli ve hasli olarak. Evet bunu öğrendik ama ne olacak? Bizdeki değişiklik ne olmalı? Allah ın, Allah ın, Allah ın. Rabbimizin bu kelamı olan kulağın kelime ne yapmak? Okumak. okumak. Ezberlemek, ona önem vermek. Ya Rabbi, bu konuşmasına o kadar önem vermiş. Bu kelam sıfatına da peygambere sığınmış. Torunlarını ona sığındırmış. Bu kadar hayrı, bereketi bol Allah'ın bu sıfatının. Ama sen hala ne yapmışsın? Yatmışsın, televizyon söylediyorsun. kuran da lafta en güzel haliyle duruyor. Sen ki, sorsan ki kendine en son ne zaman hatim ettim? Belki hayatımda hiç, belki 5-6 sene önce. İbret olması lazım arkadaşlar, anlatayım. Dedem, benim kendi dedem 70 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Şu anda 80 küsur yaşında, 84 yaşında. Yani belki 100, belki 200 tane hatmetmiştir. etmiştir. meraklı. Abi Haberi okuyordu, elinden Kur'an-ı Kerim ne yapmıyor? Şimdi sen de arkadaşım yani, geç tekkeye, işini gücünü bırak, Kur'an oku demiyor sana kimse Sabah namazından sonra otur, 5 sayfa oku. Ok. Öğlen namazına camiye 15 dakika önce git, otur. 1 sayfa oku, ok, 2 sayfa oku. Ok. İkinden önce git, akşamdan önce git. Akşam yatmadan önce otur. 3-5 sayfa okur. Her gün 20 sayfa Kur'an okusan, 20 sayfa. Bir ayda ne yapmış olursun? Kur'an'ı Allah'ın kelamını peygamberlerin sesiyle duyduğu o kelamı kelamından olan o Allah'ın kelamını ne yapacaksın sen de? Hasbetmiş olacaksın. Karşılığında sayısızca sehap elde etmiş olacaksın. Rabbinin korumasının altına girmiş olacaksın. O yüzden arkadaşlar yani buradaki e, okuduğumuz bilgiler teorik bilgiler olarak kalmasın kitapta okunan. Bunlar neye yansısın? Amel. Pratiğe, amele yansısın. Sarih amellerle bunları ne yapalım? Süsleyelim, kuram Okuduğumuz namaz surelerini ne yapalım? Düzeltmeye çalışalım. İnşallah böyle bir şeyimiz olacak yakın zamanda size söyleyeceğiz. Herkes namaz surelerini gelecek burada okuyacak. Fatiha'dan başlayarak. Çünkü maalesef e, çoğumuz bu sureleri Türkçe hatlarla öğrendiği için neler var? Hatalar oluyor, alışıklar doğuyor. O yüzden azim olmak gerekiyor, hırslı olmak gerekiyor. Diyor ki allah Teala Gerçekten bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında anlaşmazlıklar düştükleri şeylerin çoğunu anlatır bu Kur'an. İsrailoğullarının hakkında anlaşmazlığa düşük. bir birçok konuyu ne yapıyorlar arasında anlatıyor. Bu konuda onlara ne var? Cevap var. Yani Allah Teala o Kur'an'da anlatıyor. Kur'an anlattığına göre Allah'ın kelamı ne arkadaşlar? söyle Yani Allah'ın konuştuğu bir şeydir. Onunla konuşur. Dilediği zaman ne onu? Konuşur. Bu size indirdiğimiz bir kitaptır, mübarektir. Burada da arkadaşlar ne var? Kur'an Allah katından ne yapmıştır bizlere? İnmiştir. Allah katından inmiştir. Yani Allah'ın öyle bazılarının dediği gibi Sonradan yarattığı bir şey değildir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik muhakkak ki Allah'ın Allah korkusu şayet biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik. Dağ. Daha. Şey ayete bakın arkadaşlar. daha indirseydik. Bir dağ düşünün. Aklınıza bir dağ gelsin. Büyük böyle. Muhakkak ki bu da Allah'ın korkusundan ne yapardı? Başını öne eğerdim. Dağ. Yani süzülürdü. Ve ne olurdu diyor? Paramparça olurdu. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا Paramparça olurdu o da Yani demek ki dağ, allah Teala bizim görmediğimiz tamam mı? Dağ ne yapmış? Dağda görmediğimiz bir sıfat vermiş. başına eğmek ve titremesi. Hani daha önceki derslerde söylemiştik Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud Uhud'da ile alakalı? Bu dağdır. Bizi sever. Biz de onu Söylesin. severiz. Yani dağın sevgisi var. Allah-u Teala ayetler ediyor. Ve şeyin illa yüsebbihum bihamdihi Her şey Allah'a ne yapar? Hamd ederek tesbir eder. Nasıl? Duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Ama ya, siz yolun tesbirini ne alamazsınız? Siz anlayamazsınız. Yani siz onun tesbirini fıkh edemezsiniz, anlayamazsınız. İşte yani Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in dağ üzerinde dağda indirilmiş olsaydı meydana getireceği etki Bugün bize inen, in, inen, insanoğluna inen, kendisine inen insanoğlunda yaratmıyorsa bu etkiyi, onun başına eğmiyorsa, böyle paramparça olacak gibi kalbini etkilemiyorsa, sorun burada nereden arkadaşlar Kişinin kendisinde. Çünkü bu Kur'an, Allah'ın vaadi, sözü, hak dediklerinden. Allah'a öyle. Daha ne bu Kur'an'ı, daha ne olurdu? Başını öneyip eğip, paramparça tıkereddi. Evet, biz okumuyoruz ki, Nasıl bizi titretsin? Yani önce okumayı öğreneceğiz. Önce okuyacağız ki bizi ne yapacak? Bu manada titredeceğiz. Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirip değiştirdiğimizde Allah neyi indireceğini en iyi olduğu halde sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır onların çoğu bilmezler. De ki onu Hul Kudüs yani Cebrail iman edenlere tam bir sabah vermek Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinden hak olarak indirmiştir. Ant olsun ki onların ona muhakkak bir insan öğretiyor. Dediklerini biliyoruz. İnkara taparak kastetikleri o kimsenin dili yalancıdır, yabancıdır. Bu ise apaçık bir Arapçadır. Bu ayette ne var arkadaşlar hemen? Diyor ki, Allah neyi indireceğini en iyi bilen olduğu halde. Yani Allah'ın kelamı, kitabı nedir arkadaşlar? Allah katından i̇nmiştir. inmiştir. Allah katından inmiştir. Allah neyi indireceğini, bir kelamı değiştirip yerine başka bir şeyi hangini koyacağını en iyi bilendir. Buna ne deniyor arkadaşlar? Ne, ne deniyor? Ne. Neshetmek. Ne demek neshetmek? İptal etmek. Allah bazen İslam'ın ilk emrinde içkiye helal demiş. Sonra kademeli olarak onu ne yapmış? İptal <gülüyor> etmiş. İçki ne olmuş arkadaşlar? <gülüyor> Haram, olmuş. Haram olmuş. Aynı şekilde oruçla alakalı geceli hanımlarla ilişkiye girmek yasakken, itmaçta Belli bir süreye kadar. Belli bir müddetten sonra eserken sonra Allah ne yapmış? Sabah kadar izin verip bu eski hükmünü yapmış? İptal edip kaldırmış. Bunu da en iyi bilen nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'dır. İşte Rabbimizin e, keramını bu şekilde öğrenmiş ve görmüş olduk. Rabbimizin keramı dediğimiz gibi arkadaşlar. Asıl itibariyle nedir? Kadimdir, eskidir. Yani ezelden verir ondan Bak bulunmuştur. Ama dilediği zaman fiili olarak da ne var ne Konuşur. Onun konuşması nedir? Harfe, Harfe seslidir. Dilediği zaman konuşur. bir şekilde konuşur. Kimine nida eder seslenir. Kimine kiminle bire birebir konuşur. Kimine peygamber ağzıyla konuşur. Kimine rüya ile gelir. Peygamber ağacıyla içinden yani Bu kimine derken herkese olarak anlaşılmasın yani. Dilediği zaman ve dilediği şekilde ne abi, Rabbimiz dedik? Konuşur dedik. Önümüzdeki hafta inşallah Rabbimiz'in görülmesi kıyamet gününde huzura çıkıldığında ve cennetteki müminlerin Rabbinin ne yapması? Görmesi. Görmesi. Rabbimiz'in gör, insanların onu görme sıfatını, görülme sıfatında ne yapacağız? Önümüzdeki hafta göreceğiz. Ondan sonra kitabımızın ikinci bölümü olan ee, hadisler bölümüne geçecek. O arası da güzel olacak Allah'ın izni Dediğim gibi siz öyle. Bunları tekrarlayın. Bu Rabbimizin isim ve sıfatları bizde ne yapsın? Amel doğursun. Amellere vesile olsun. Sokakta gördüğümüz harama <gülüyor> bakmamayı sağlasın bizde. yani Çünkü seni kontrol eden, gören ne vardır? Rabbim var. Arşının üzerinde. Piyamet gününde tercümansız, çevirmensiz bir şekilde baş başta ne kalacak? Sana bunun hepsini ne yapacak? Böyle böyle böyle yapsın. Diyecek. Bunlara hazır olarak ne yapalım arkadaşlar inşallah ee, kendimizi çok güzel edelim bu hafta e, bu kadar Rasulullah ve sellem'e sallallahu aleyhi ve sellem'e ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Muhammed ve sellem'e ve sellem'e ﷺ abd ve sellem'e ve sellem'e ﷺ abd ala nabiina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ﷺ abd ala nabiina Muhammed Allah-u Teala İsa-i Selam'ın biliyor, İsa-i Allah'ın nefsinin olanı bilmiyor. Şimdi evet. mesela insan için nefis kötüleyemeden... Hayır, nefsi mutlu ayında var, tatmıyor olan, aynı zamanda o değil yani. Allah için... Bilmiyoruz, Allah'ın Allah nefsi var, nefis, zatı, nefsi. Çünkü var olan her şeyin bir bilmeyi vardır. Hı -hı. Nefsi vardır, zatı vardır. Yani nefsi, zatı, kendisi yani. <gülüyor> kendisi, evet. Tamam. Ya belki yanlış anlaşılıyor. Yok, sadece nefis yani o manada evet. değil. Evet. Hocam iki hafta önce şey demiştim. Her şey Kadirle ilgili bir şüphe varmış. Ha. Ama geçen Olur. hafta mı söylerim? Salamızda hafta dediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa <Hatırlatın gülüyor>